Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından istitar etmiş olan zat akdes, zeminin bütün takdisat ve tesbihatiyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamt ve şükrederim. Ey Rabbul Berri ve Bahr, Kur'an'ın dersiyle ve Rasulükrem Ali'selatü ve selamın talimiyle anladım ki. Nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler. Öyle de, bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar, Senin vücu bu vücuduna ve bahdetine bedahet derecesinde şehadet ederler. Evet, bu dünyamızın menbağı acayip buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, Hatta hiçbir katre su yoktur ki, vücud ile, intizamiyle, menfaatiyle ve vaziyetiyle halikını bildirmesin ve basit bir kumda ve basit bir sudar rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hilkatları gayet muntazam hayvanatı bahriye'den hususan bir tanesi bir milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına şahadet etmesin hem denizde kıymatlı hasiyetli zinetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki güzel hilkatiyle ve cazibedar fıtratı ile ve menfaatli hasiyeti ile seni tanımasın bildirmesin evet onlar birer birer şahadet ettikleri gibi heyyet-i mecmuası ile beraberlik ve birbiri içinde karışmak ve sikkey i hilkatte birlik ve icadça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine şehadet ettikleri gibi, arzı, toprağı ile beraber bu küreyi i arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek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 Nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükûnetine ve içindeki dahili inkılâbat fırtınalarından sükûtuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazatı muzırradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve ittiharlarına ve zihayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet, dağlardaki taşların envağından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve zihaya, hususan insanlara çok lazım ve çok mütenevi olan madeniyatın ecnasından.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 Tuz, limon tuzu, sülfato ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit envâlları ile ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve Kerim bir saniin vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasındaki vahdet idare ve vahdeti te.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 Elbette ve her halde çok sevdiği o misafirleri için ebedi bir alemde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. Ey kadiri külli şey, dağlar ve içindeki mahluklar senin mülkünde ve senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahar ve müddehardırlar. Onları bu tarzda tazif ve tesbih eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler. Ey Halık Rahman ve ey Rabb Rahim, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı dersiyle anladım. Nasıl ki sema ve feza ve arz ve deniz ve dağ, müştemilat ve mahluklarıyla beraber seni tanıyorlar ve tanıtırıyorlar. Öyle de zemindeki bütün ağaç ve nebatat Yaprakları ve çiçekleri ve meyveleriyle seni bedahet derecesinde tanıttırıyorlar ve tanıyorlar ve umum eşcarın ve nebatatın cezbederane hareketi zikriyede bulunan yapraklarından ve zinetleriyle saninin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet ve cilveyi merhametinden tebesüm eden meyvelerinden her birisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkânı olmayan harika sanat içindeki nizam ve nizam içindeki mizan ve mizan içindeki zinet ve zinet içindeki nakışlar ve nakışlar içindeki güzel ve ayrı ayrı kokular ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif tatlarıyla nihayetsiz rahîm ve kerîm bir sanîin vücubu vücuduna bedâhet derecesinde şehadet ettikleri gibi heyyet-i mecmuası ile bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikke-i hilkatte ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve Rabbani isimlerde muvafakat ve o yüzbin enva'ın hatsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak, birden idareleri gibi noktalarıyla o vacibül ül vücud sani'in bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şahadet ediyorlar? Öyle de ruh yizeminde dört yüz bin milletlerden teşekkür eden zihayat ordusundaki hatsiz efradın yüzbinler tarzda iaşe ve idareleri şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla senin rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine ve her şeye taallukuna delalet ettikleri gibi, koca zeminin her tarafında, hatsiz hayvanatına ve insanlara, hatsiz taamların çeşi' çeşit aksamını ihzar eden rahmetinin hatsiz genişliğine… Ve o hatsiz işler ve inanlar ve idareler ve iaşeler ve icraatlar, kemali intizamla cereyanları ve her şey, hatta zerreler o emirlere ve icrata itaat ve musahariyetleriyle, hakimiyetinin hatsiz üatitine kat delalet etmekle beraber. O ağaçların ve nebatların ve her bir yaprak ve çiçek, ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi her birisinin her bir şeyini, her bir işini bilerek görerek, faidelere, maslahatlara, hikmetlere göre yapılmakla, senin ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne pek zahir bir surette delalet ve hatsiz parmaklarıyla işaret ederler. Ve senin gayet kemaldeki cemali sanatına ve nihayet cemaldeki kemali nimetine hatsiz dilleriyle sena ve met ederler. Hem bu muvakkat han'da ve fani misafirhanede ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde, eşcar ve nebatatın elleriyle bu kadar kıymetler, ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalade masraflar ve ikramlar işaret, belki şehadet eder ki, misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli, Keremkar zât rahîm, bütün ettiği masrafı ve ihsanı, kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle, yani bütün mahlukat tarafından bize tattırdığı fakat yedirmeden bizi idam etti dememek ve dedirmemek ve saltanatı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından elbette ve herhalde ebedi bir alemde ebedi bir memlekette ebedi bırakacağı abdlerine Ebedi rahmet hazinelerinden ebedi cennetlerinde ebedi ve cennete layık bir surette meyvedar eşcar ve çiçeklerine batlar ihzar etmiştir. Buradakiler ise müşterilere göstermek için numunelerdir. Hem ağaçlar ve nebatlar umûmen yaprak ve çiçek ve meyvelerinin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmid ettikleri gibi o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder. Hususan meyvelerin bedii bir surette etleri çok muhtelif, sanatları çok acayip, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak zihayat misafirlerine göndermek cihetinde lisan-ı hal olan tesbihatları zuhurca lisan-ı kal derecesine çıkar. Bütün onlar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanatınla senin rahmet ve hikmetinle musahardırlar ve Senin her bir emrine mutiidirler. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyayi azametinden tesettür etmiş olan sani hakim ve halik rahim, bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle Seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ederek hamdü senâ ederim. Ey Fatırı Kadir, ey Müdebbiri Hakim, ey Mürebbi Rahim. Resul-i Ekrem'in salatu ve selamın talimiyle ve Kur'anı ı Hakimin dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl nebatat ve eşcar seni tanıyorlar. Senin sıfat-ı ve esma-i bildiriyorlar. Öyle de